Euzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmedu ve nesta'inuhu ve nestağfiruh ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve seyyiati amalina. Men yehdihillahu fala mudille ve men yudlil fala hadiye Ve eşhedü en la ilaha illallah vahdehu la ve eşhedü en Muhammedan abduhu ve resuluh. Emma ba'd. Fe inna estağal hadisi kitabullah ve hayran hediyetu Muhammedin sallallahu ve ve şerrü'l umuri ha ve kullu muhtesetin bidâa ve kullu bidâatin dalâle ve kullu dalâletin Tefsir dersimizde Tevbe suresinin 17. ayetinde kalmıştık. Allah Azze ve celle meâlen şöyle buyuruyor. Müşriklerin kendi küfürlerine kendileri şahit iken Allah'ın mescitlerini imar etme hakları yoktur. İşte bunlar yaptıkları boşa gitmiş olanlardır ve bunlar ateşte daimidirler. Kalıcıdırlar. 18. ayet Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden, namazı dostları kılan, zekatı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte hidayete erenlerden oldukları umulanlar bunlardır. i̇bn Abbas radıyallahu anh'a diyor ki Allah Teala müşriklerin mescitleri imara kalkışmayacaklarını bildirmiştir. Aynı şekilde mescitleri ancak Allah'ı birleyip indirdiklerine iman eden, beş vakit namazlarını kılan ve sadece Allah'a kulluk edenlerin imar edeceğini bildirmiştir. Hidayet eğrenlerin de bunlar olduğunu bildirmiştir. Kur'an'da geçen bütün asa, yani umulur ki ifadeleri kesinliği ifade eder. Ebu Derda radıyallahu anh'ten gelen rivayette Allah Resulü aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu. Mescit takvalı olan her kişinin evidir. Allah Teala da mescitleri ev edinen kişilere bolluk ve rahatlık vereceğini sırat köprüsünde geçip Rabbin rızasına nail e, rızasına nazil olacaklarını garanti etmiştir. Bunu bezler, İbne Bişeybe, Taberani, Şuabü'l-İman ve İbn Hacer Semerisi'nâtla rivayet ediyorlar. Enes bin Malik radıyallahu anh'ten Resulullah aleyhissatü vesselam şöyle buyurdu. Muhakkak ki allah Teala kıyamet gününde komşularım nerede, komşularım nerede diye seslenir. Melekler ey Rabbimiz senin komşun olmaya layık olanlar kimlerdir derler. O da mescitleri imar edenler nerede buyurur. Bunu Ebubekir Şafii Gaylaniyat'ta i̇bn Zeyyat hadis cüzünde, el yazma hadis cüzünde, Haris bin Ebi Usami Müsned'in de sahip İsnan'da rivayet etmişlerdir. Şeyh Elbani es da bunu zikreder. Burada mescitleri imar edenler hem yapısı bakımından imar edilmesi hem de içinin şenlendirilmesi. Yani mescide devam etme suretiyle imar edenler kastedilmekte. Ömer radıyallahu anh'den gelen rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İçinde Allah'ın adı anılan bir mescit bina eden kişiye Allah Teala cennette bir ev inşa eder. Bunu Ahmet İbn-i Mace, i̇bn Ebi Şeyb'e sahip isnatla rivayet ediyorlar. Ebu Hureyre radiyallahu anhte Allah Resulü aleyhisselatü vesselam buyurdu ki, Her kim bizim bu mescidimize ya bir hayır öğrenmek yahut öğretmek için girerse Allah yolunda cihad eden kimse gibi olur ve her kim başka bir maksatla girerse kendisine ait olmayan bir şeye bakıp duran bir kimseye benzer. Bunu da Ahmed bin Hanbel, İbn Mace Hakim, İbn İbne Ebî Yâle ve Beyhaki El-Müntahalde Hasan birisi anlatlar rivayet ediyorlar. Tirmizi'nin eee Ebû Hurere radıyallahu anh'ten Müslim'in şartına göre rivayet ettiği bir hadiste burayı almamışız da orada mescitleri yurt edinen, yani mescitlere devam edinen kimse için Allah Teala tıpkı sizden birinin uzaktaki bir yakınını geldiği zaman nasıl seviniyorsa o şekilde sevinir ifadesi geçiyor. İşte bunlar mescitleri imara dahil olan şeyler. Seyl bin Sa'des Sa'idi radıyallahu anh'den gelen rüayette Allah Resulü aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu. Kim şu mescidime bir hayır öğrenmek veya öğretmek için girerse Allah yolunda cihad eden gibi olur. Kim de bundan başka insanların sözlerini anlatmak için girerse Başkasına ait olan ve hoşuna giden bir şeye bakan kimse gibidir. Yani onun kavuşacağı, e, nail olacağı bir şey yok. Onunki sadece işte nasıl güzel bir şeye bakan sadece onunla kalır. Yani ona ne sahip olabilir, e, ne yanında götürebilir, onun gibi. Yani bunun alacağı bir şey olmaz. Sadece orada işte insanların sözleri e, orada konuşulurken bundan nasıl zevk alıyorsa sadece onunla kalır. Ama hayır öğretmek yani... Ee, insanların dinine ve dünyasına fayda verecek e, Allah Azze ve Celle'yi hatırlatacak zikir gibi ilim gibi şeyler için girerse bu da cihad etmiş gibi olur diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. bunu Taberi e, tefsirinde İbn-i Neccar Semine Fi Ahbaril Medine'de Abdülgani El Mahdisi Nihayetül Murad adlı el yazma cüzünde hasen bir isnatla rivayet ediyorlar Ebu Hureyre radıyallahu anh'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir topluluk Allah'ın evlerinden yani mescitlerden bir evde Allah'ın kitabını okumak kendi aralarında onu incelemek üzere toplanacak olurlarsa mutlaka ilahi huzur ve sükun yani sekinet üzerlerine iner rahmet onları kaplar, melekler etraflarını çevirir ve Allah kendi nezdinde bulunanlar arasında onları anar, onları zikreder. Bunu müslim rivayet etmiştir. İbn Abbas radiyallahu anh'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Mescitleri yükseltmekle emrolunmadım. Burada teşhid ifadesi geçiyor. Ma umirtu bi mesacit diye. Bunu İbn Abbas şöyle açıklıyor radiyalarına. Elbette mescitleri Yahudilerin ve Hristiyanların süsledikleri gibi süsleyeceksiniz. Demek ki burada teşhid ile kast edilen e, süslemektir. Teşhit normalde şeye de bağlamak, sağlamlaştırmak manalarına gelir. Burada Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam işte ben mescitleri sağlamlaştırmakla emrolunmadım demiyor demek ki. Teşhit ile kastedilen süsleme yapmaktır. İbn Abbas, hadisin rağvisi İbn Abbas bunu böyle açıklıyor. Le tuzakrifun neha yani elbette siz onu süsleyeceksiniz, mescitleri süsleyeceksiniz tıpkı Yahudi ve Hristiyanların süslediği gibi. Evet, burada demek ki mescitleri imar ile kast edilen e, ihtiyacın dışında kalan şeyleri mescide yapmak demek değil. İşte mescide bir avize alalım, gösterişli bir avize alalım. İşte yıldızlar, e, süslü yazılar yapalım. Bunlar mescidi imar etme e, Allah Azze ve Celle'nin ayetinde bahsettiği, işte alınacak Allah'a ahiretliğine iman eden, zekatını veren, namazını kılan, sadece Allah'tan korkan kimselerin e, imar edeceği mescitler, yani bu vasıflar bununla ilgili değil. Bilakis bu vasıftan mahrum olanlar daha çok işte göz boyama, süsleme işiyle uğraşırlar. Bazı hadislerde, bilmiyorum buraya almış mıyız? He, evet, ileride gelecek. Enes radıyallahu diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu, İnsanlar mescidler hakkında övünmedikçe kıyamet kopmaz. Hadisin diğer rivayetinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanların mescitlerle övünmesini yasaklamıştır şeklindedir. Bunu İbn-i İbban sahip İsnad'da rivayet etmiş. Şeyh Elbani Sayyul Cami'de sahip olduğunu söylemiştir. Ayrıca ilk lafzıyla Ebu Davut İbn-i Maci Nesai İbn Zeyme ve başkaları rivayet ediyorlar. Yani mescitlerle övünme bunu insanlar bunu Allah'a içerisinde ibadet etmek için Allah'ı zikretmek için, ilim yapmak için değil de birbirlerine karşı işte bizim camimiz, bizim mescidimiz daha güzel falan filan bunun gibi süsleme amaçlı şeylerden yasaklamıştır. Ebu Derdar radıyallahu anh'den gelen rivayette Allah Resulü aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu Mescitlerinizi nakışladığınız ve musaflarınızı altınla gümüşle süslediğiniz zaman felaket başınıza gelmiş demektir. Bunu Hakim Tirmizi Kitabul Ekyas vel Muhterriyinde Nevadir-ül-Lusul'de, Begavi-Şerh-ül-Sünnet'de, İbn-i firyabi Firyabi-Fedalül-Kur'an'da sahip isnatla rivayet etmişler. Şeyh-i ve Es-Sahyha'da sahih olduğunu belirtmiştir. Aleyküm selam ve rahmatullahi wabarakatuhu. Evet, burada ee, Halleytum ifadesi. Hali ee, süs demek. Yani bilezik, kolye gibi takı olan süsler. Bu, e, Zahreftum, zahrefe süslemek. Zahreftum, mesajdekum. Ve halleytum mesahifekum. Yani mescitlerinizi süslediğiniz, yani mescitler altınla gümüşle süslenmiyor da, işte renkli boyalarla, işte Çinilerle, mesela Türkiye'deki camilerde bu türden şeyler yaygın. Çoğunda Çin'i süslemeler renkli şeyler yapılmıştır ki bunlar esasında kişiyle namaz kıldığı sırada namazdan alıkoyacak şeyler, zihnine karışacak şeylerdir. Allah Resulü Aleyhissalatü Vesselam bir sergide Ayşe radıyallahu Anh'ın bir hırkasının üstünde kılıyor da bir kumaşın ondaki işlemeler sebebiyle kaldırıp atıyor, bir daha bana bunu vermeyin diye kaldırıp kenara atıyor. Yani namaz huşu üzere kılınmalı. Bu huşuyu engelleyecek şeylerdir. Bunun yanı sıra gayesi Allah Azze ve Celle'yi razı etmek gibi bir şey değildir bu mescit süslemesinde. Bununla insanlara karşı övünmek amaçlanır. İşte az önce geçen hadiste geçtiği gibi mescitlerle övünme. İnsanlar bunlarla övünürler. Herhangi bir ihtiyacı da karşılayan şeyler değildir. Mesela badana yaparsın, ne için yaparsın? İşte rutubet kapmasın. Ee, bunun gibi akma falan olur. Bunları tamir edersin. Bunlar ihtiyacı karşılayıcıdır. Sıhhat için yapılır bazı şeyler. Ama bunlara bir faydası dokunmayan şeyler, yani ihtiyacı aşan şeylere gelince işte mescitlerin imarında yasaklanan şeylerden kastedilen bunlar. Musaflarınızda da diyor. Yani Hali dediğimiz gibi e, altın veya gümüşten bilezik, künye, kolye gibi takılardır. Hali. Musaflarınızı hali ile süslediğiniz zaman demek yani altını gümüşle süslediğiniz zaman demektir. İşte öyle musaflar satılıyor ki şu an hala da e, özel musaflardır, özel kaplamalardır. Kutuları, kılıfları e, özeldir. Bunlar pahalıdır. Sadece hediye etmek için alınır, satılır. Yani bu kesinlikle açılıp da okunmak için değildir. Neden? Çünkü açıp okursan altın dökülür, yaldızı dökülür falan filan. Yani bu okumak için değil. Allah'ın kitabı böyle bir şeye aracı ediliyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bildiriyor ki, işte bunlar yaptığınız zaman demaru aleykum. Yani işte demar e, demmer, demmera e, yerle bir olmak demek, helak olmak, felaket, felakete uğramak demektir. Yani insanlar ne zaman böyle göz boyayan süslemelere yöneldiklerinde kalpleri, amelleri e, onun içeriğinde Boş olur. Böyle olduğu için bu tip şeylere yöneliyorlar. Yani mescitlerin asıl maksadını gözetmiyorlar. İşte mesela Allah'ın kitabı Allah'ın kitabı mesela e, meşhur şairlerden birisinin bir şiir kitabı veya büyük ediplerden bir e, edebiyat şaheseri. Bunu böyle altın yaldızlarlar, süslerler. Bu tamam. İşte Allah'ın kitabına bu değeri vermiyor muyuz? diye bir mantık atar şeytan insanlara. Yani madem beşerin sözlerine bile bu süslemeler yapılıyorsa Allah'ın kitabına, hadislere, şeylere, ayetlere niye bu saygıyı göstermeyelim? İşte biz evimizi bile süslüyoruz. İhtiyacımızdan fazla şeylerle donatıyoruz, işte boyuyoruz. Badanasını ihtiyaçtan fazla olarak boyuyoruz. Gelenlere güzel gözüksün diye. Camilerimiz niye bundan mahrum edilsin diye. Yani başka bir yanlışın üzerine e, dini manada başka bir yanlış yükleniyor. Yani bidat dediğimiz şeyler de çoğunlukla bu gibi şeylerden çıkıyor. Mesela bir taraftan Allah gaflet ehlini e, bu gibi şeylerden de mahrum ediyor. Yani zikrin e, ecrinde, Kur'an kıraatinin ecrinden, camilerde kılınan namazların ecrinden bir nevi bidat seven insanları Allah azze ve celle mahrum ediyor Mesela zikir. Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam pek çok zikirler öğretmiş. Saymak gerekiyorsa da bunu parmak boğumlarıyla yapmayı öğretmiş. Şimdi bakıyorsun sosyete kesimde bile bugün yaygın. Yani adam dinle falan hiç alakası yok ama işte Esmaül Hüsna'yı şey yapıyorlar. Günlük zikir programı gibi. İşte bugün El Muin'de, bugün El Muheymin'de falan diye. Bunda zikirmatik dedikleri alet. Sosyete'nin ellerinden düşmüyor. Bununla yapıyorlar. Bu insanlar şimdi farz ibadetlerden mahrum edilmişler. Yani niye mahrum edilmişler? Allah kimseye zulmedici değildir. Yani Allah bunları hidayetten mahrum etti demek, yani Allah'a bir suçlama değildir. Bunların yaptıkları sebebiyle, bunların kendi tercih ettikleri yol sebebiyle Allah onları işte zikrin ecrinden mahrum etmiştir. Namazın ecinden mahrum etmiştir. Bugün camileri e, belki binlerce kişi, milyonlarca kişi dolduruyor. Özellikle cuma namazlarında falan. Ama bunlar namaz kılmıyor. Namaz kılmıyor. Şimdi bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hadisi bütün sünenlerde var. Bütün yani sünnet kitaplarında var. Sırtını rukuda ve secdede dümdüz hale getirmedikçe, ikame etmedikçe kişinin namazı geçersizdir diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Yani tadil farz olduğunu, bu olmazsa olmayacağını bildiriyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Ama Hanefi mezhebinde, Hanefi mezhebine nispet edilen bir görüşte tadil erken farz değil. Tadil erken farz olmadığı için onların nezdinde camide adamı görüyorsun, secdeye sanki kafasını ateşe koymuş gibi hemen kaldırıyor. Yani ne ara zikrettin? Ne ara yani Sübhane ala dedin? Ne aradı söyledim. Bir kere bile sığmaz yani. Durduğu yani iki secde arasında duruşu, duruş değil. Sırtı daha doğrulmadan hemen tekrar secdeye gidiyor. Bu namaz değil. Bak bu mescitleri süslemek, musafları süslemekle olduğu gibi namazı sadece insanlar için süslemektir. Her yani namaz kılıyor mu? Kılıyor. Biz bunlara ehli salat demiyoruz. Ha bizim kıblemize yöneliyorlar ama. Yani ehli kıbleden bizim kıblemize yöneliyorlar. Ama namaz kılmıyorlar bu insanlar. Bunlara siz namaz kılıyorsunuz diyen de yalan söylüyor. Yani onları kandırıyor. Şeyde meşhur bir hikaye vardır. Kralın, padişahın birisi alimlerden birisinden ders alıyor. Bu hocası da e, o kadar çok söylüyor ki senin bu halkın kör Gözleri görse bile gördüklerini anlamıyorlar diye. O kadar çok söylüyor. Padişah bu söze takıyor. Yine bir dersinde yine aynı şeyi söylüyor bu hocası. Diyor ki, sen bu söylediğini ispat edeceksin. Yani bu halkın kör olduğunu ya gördüklerini anlayamayan, idrak edemeyen kimseler olduğunu ya ispat edeceksin ya da ben senin kelleni alacağım diyor. Tamam diyor ben ispat ederim sana. Beraber e, yapalım bu işi diyor. İşte cübbesiyle, tacıyla git diyor çarşıya, çarşının ortasına. Bir tane sini, pirinçten bir sini, eline çekici al, ona vur diyor. O da bunu yapmaya başlıyor. Birisi geliyor, sen ne yapıyorsun diyor. Hemen adını yazıyor bu hocası. Derken bütün halk soruyor böyle. Sonra kralla diyor ki, bak diyor, gördün mü diyor. Benim dediğim şey diyor, bunların hiçbirisi görmüyor. Görseler diyor, sana sormazlar ne yapıyorsun diye diyor. E tamam diyor. E, körleri anladık. Peki gördüğünü idrak etmeyenleri ne yapacaksın diyor? Şu liste var ya diyor. Bunun diye bir kopyasını çıkar diyor. Aynısı diyor. Yani bunlar gördüklerini idrak eden kimseler değil. Şimdi insanların nezdinde evet namaz kılıyor görünüşte. Ama bu insanlar Allah'ın Rasulü ile gönderdiği hidayete talip olmamışlar. En başından mesela Hanefi mezhebini esas almış Allah Resulü'yle hangi dini göndermiş e, tamam Hanefi mezhebinin hocalarına başvurabilirsin yani onlardan bu dini öğrenmek isteyebilirsin bulunduğun ortamda bu gayet normal ama sen bundan sana öğreten hocadan Allah'tan ve Resulü'nden bunun delili nedir bunu sormamışsın veya kendin e, vahiyle muhatap olmamışsın vahiyle muhatap olmadığın için bu sana öğreten hoca doğru mu söylüyor yanlış mı söylüyor her, her söylediği delille uygun mu, değil mi? E, bunu hiç umursamamış. Toplumun bir kültürü var, sıradanlaşmış, alışılagelmiş e, bir hayat düzeni var. Bunun dışına çıkmayı hiç düşünmemiş. Yani vahye göre hayatını şekillendirmeyi hiç düşünmemiş. Bunu yaptığı zaman çünkü yapan insanlar var. Ama bunlar azınlık. Allah Azze ve Celle'nin kitabında defaatte buyurduğu gibi insanlardan akleden, düşünen azdır. Gerçekten Allah'a zikreden, şükreden azdır. İman eden azdır. İman etse bile şirk koşmadan iman eden azdır. Yani bunların az olduğunu bildiriyor Allah Azze ve Celle. Sen azlardan olmayı mı tercih edersin yoksa çoklardan olmayı mı? Adam, hocalarından bir tanesi bana mesaj atmış Whatsapp'tan. Bu yeni bir Hz. Muhammed diye bir film gösterime girmiş. Biliyorsunuz, bilmiyorum duydunuz mu? Filmde, filmin yapımcıları Şia. Şey ya, Dolayısıyla bu Şia akidesini falan işlemiş. Yani Ebu Talib'in iman ettiği gibi bir şeyler. Bu sebeple e, hocalar Ebu Said bana WhatsApp'tan mesaj atmış ki bu mesajda şey diyor işte protesto bu film kaldırılsın diye imzala. Yani şuraya tıkla. E, böylece kaldırılmasına katkı payı ver. Yani Müslüman bu kadar ahmaklaştırılmış. Bu ne demek? Yani sen Çoğunluk olduğun zaman, çoğunluk bir kanaate sahip olduğun zaman bu film kaldırılacak. Bu ne demek biliyor musun? Şayet çoğunluk bu filmi istediği zaman yayınlansına okey vermek demektir. Yani demokrasi dediğimiz şey bu zaten. Yani bir şeyi oylamaya sunmak demek ne demek? Çoğunluğun görüşü neyse o olsun demek. E sen hadi diyelim bu filmde çoğunluğu kazandın. Yarın bir gün bunun aksi olan bir şeyde de çoğunluğun görüşünü kabul etmek zorundasın demektir. Halbuki bizim ölçümüz yani Müslüman, iman eden Allah'ın kitabına iman edenlerin ölçüsü Allah'ın kitabını okuyanların ölçüsü kitabı okusalar bu kitap diyor ki diğer yüzündekilerin çoğunla uyma hiçbir zaman bu ölçü değil bunu elinin tersiyle it bilakis ölçü Allah'ın indirdiğidir yani Allah'ın vahiyle indirdiğidir yani senin ölçün bu bu oylamalarla bu yol bizim yolumuz değil Bugün sen işte oy kullanma, demokratik sistemde oy kullanma dedikleri şey de bu. İşte AKP'ye oy verelim diye şu an çalışıyorlar. Niye AKP gelsin yoksa CHP gelir falan filan. Senin böyle bir iş sisteme girmen demek zaten CHP'nin de bir gün kazanmasını oylaman, onaylaman demektir. Çünkü çoğunluk olarak onlar galip gelirse ne olacak? Onların sistemini kabul etmiş olacaksın. Bu otomatikman budur. Yani her türlü Batıl bir ideolojiyi kabulleniyorsun. Hoş, AKP kazansa da yine batıl bir ideolojiyi kabulleniyorsun. Sonuçta bunlar da İslam'ı getirmiyor. Böyle bir dertleri yok. Demokratik sistem içerisinde yapacağımızı yapalım. Batılı hak gibi gösteren kimseler, Allah Azze ve Celle onları yani hak içerisinde, hakkın safları içerisinde bu gibi batılları yapmalarıyla Allah Azze ve Celle bakın onları ne yapıyor? Saftışı bırakıyor. Yani ecirden, Allah katında olanla saftışı bırakıyor. E burada aldığımız hadis de bu manada. Mescide ne için geliyorsun? Eğer bir hayrı öğretmek veya öğrenmek için geliyorsan, Allah yolunda cihad ediyor gibisin. Böyle bir rejim var. Ama başka bir amaçla geliyorsan, bu mescide, işte insanlar beni namazda görsün, zikirde görsün. Bu olabilir. Veya işte dedikodu veya batıl herhangi bir şey bu gayelerle geliyorsan da senin Allah katında bir alacağın yok. Ayette Allah Azze ve Celle buyuruyor ki kendileri küfürlerine şahitlik edip durduğu halde müşriklerin tutup da işte Allah'ın mescitlerini imar etmeleri düşünülmez. Peki burada bahsedilen mescit hangi mescit? Bu ayette bahsedilen mescit Kabe. Kabe'nin hizmetkarları kimler? Allah Azze ve Celle'nin müşrik dediği ve küfürlerine kendileri şahit olup dururken dedi Mekkeli müşrikler. Bu müşrikler. Bunlar ne yapıyorlar? Mekke, yani Allah Kabe, Allah'ın evi denilen yeri tazim ederek, orada hizmetkarlık yaparak Allah katında yakınlık sağlamayı amaçlıyorlar. Görünüş bu. Ama öyle değil. Bunlar aslında Allah'tan korkmayan kimseler ayette belirtildiği gibi. Bunlar Allah'tan korkmuyor. Bunlar dini insanlar nezdinde mertebe edinmek için kullanan insanlar. Daha önce geçti. Savaşta bile Ebu Cehil'in dediği şeyine ellerini açıyor, güya Allah'a dua ediyor. Ya Rabbi, işte akrabalık bağlarını koparan, falan filan şeyi yapan bu kimselere karşı bize yardım et. Böyle dua ediyor Ebu Cehil. Bu ahirete iman etmeyen bir kimse ama bu din inancını, Allah'a olan inancı, Allah'a olan ibadeti insanlar nezdinde kullanıyor, şirki için kullanıyor. Yani kendilerini Allah'a nispet ediyorlar, Allah'ın dinine nispet ediyorlar. Ama bu din Allah'ın gönderdiği gibi olmamalı, benim istediğim gibi olmalı diyorlar. İşte namaz kılmayanları görürsün. Yani namaza karşılar bunlar. Tesettüre karşılar. Müslüman olduklarını iddia ediyorlar. İşte Kural Müslümanlığı diyorlar. Türk Müslümanlığı diyorlar vesaire vesaire. Çeşitli kılıflarda Ama hepsi de Müslümanlık adı altında. Bak şimdi bu e, Yarsav eski başkanı da işte asıl dinden bizi uzaklaştırıyorlar gerek bir şeyler söylüyor. Haklı olduğu yerlerde var ama onun kastettiği şey batıl. Yani hak bir sözü. Batıl bir şeyi kastederek söylüyor. Evet, dinden uzaklaştırdılar. sammi hakiki dinden, sahih dinden uzaklaştırdılar. Kimler? Bidatçiler. Mezhepler, tarikatlar, şunlar bunlar, batıllar var. Ama bunlar batıl olanlara karşı oldukları gibi hak olana da karşılar. Mesela bir aralar Emin Çölaş'a Hürriyet gazetesinde yazarken çokça sataşırdı. İşte... E, bu rejim cezası falan filan bu işte Kur'an'da yok mesela Kur'an'da yok Kur'an'da geçmiyor doğru Kur'an-ı Kerim'de hali hazırda Musaf'da rejim cezası aleni olarak geçmiyor İşte bu Kur'an'da yok işte İslam'ı kullanıyorlar falan diyerek güya Kur'an savunculuğu adına bunu yapıyordu yani şeriat karşıtlığını böyle yapıyordu ama aynı adam bak Kur'an-ı Kerim'de el kesme var Kısas cezası var. Bunlara da karşı birden fazla evlilik var. Değil mi? Çok eşlilik var. Veya işte 18 yaşından küçüklerle evlenme var. Ama bunlara da karşı, yani istediğiniz gerçekten Kur'an Müslümanlığı mı sizin? Yani istedikleri bu da değil. Bunlar İslam'ı komple, yani din. Ben nasıl algılıyorsam, ben nasıl istiyorsam, bu konuda da ne kadar çoğunluk oluşturuyorsam o kadarıyla dini olsun. Oylama dedikleri sistem, yani demokratik, halk çoğunluğuna, demokrasi bu manada zaten, halkın çoğunluğunun istediğine göre bir şeyi kararlaştırmak, Demokrasi dedikleri sistem Allah'ın dini yerine ikame edilmek istenen şeydir zaten. Yani bu meselelerde Allah hükmetmesin ama çoğunluk ne istiyorsa bununla hükmedilsin. E, Müslümanlar demokratlaşmıştır, cumhuriyetçi olmuştur. Ben demokrasiyi bangır bangır demokrasi diye bağıranlardan bahsetmiyorum. Cumhuriyeti bangır bangır cumhuriyet diye bahset Denlerden, solculardan, şunlardan, bunlardan bahsetmiyorum. Kendisine Selefi diyenler arasında bile, kendisini dine, ibadete nispet edenler arasında bile bu demokrasinin öyle ya da böyle, bu cumhuriyetin öyle ya da böyle e, Müslümanların damarına işletildiğini söylüyorum. Bir ara bunu açıkça da yazdım. İşte, dinlerini cumhuriyetle yönetenler, işte devletin cumhuriyetle yönetilmesine karşı çıkmaya hakları yok diye. Adamlar şimdi mesela iğneyle şey dokunduruyorlar, iğne, iğneleme yapıyorlar. İşte Kitab-ı birisi tercüme etmiş Abdullah bin Mübarek'in. Diyor ki işte cumhur-u ulemaya takmıyor, cumhur-u ulemayı kabul etmiyor, alimlerin cumhuruna uymayı sapıklık görür falan filan diye. Ondan sonra işte zayıf hadisleri de e, tamamen reddetmemek lazım gibi. Sanki konuşan şey, yani o yazı yazan sanki Cübbeli Ahmet gibi Böyle bir şeyler ve bunları yazan adamlar selefilik ismini kullananlar. Selefilik prim yapalı beri bidat ehli bayağı bir e, selefilik ismini sahiplendiler. Kendilerini selefiliğe nispet ettiler. Hatta İhvan ı müslimin zihniyetindeki insanlar bile e, selefilikten den vuruyorlar. selefili kullanmak istiyorlar ama... Geldiği gibi değil. Yani bu ümmetin selefinden geldiği gibi değil. Kendilerini şekillendirdiği gibi bir selefilik istiyorlar. Mesela cumhur. Cumhurun kavli ne demek? Şazlık ne demek? Mezhepçi bir tayfa, tarih içerisinde kökleşmiş, mezhepçi tayfalara göre dört mezhebe aykırı her görü şazdır. İsterse kitaptan, sünnetten, delille mutabık olsun. Şazlı böyle tarif ettiler. Şaz demek, aykırı demek. Bir şey, bir görüş, bir amel, dört mesebe aykırıysa buna şaz dediler. Mesela Elbani son dönemlerin işte hadisçi alimlerinden Elbani öyle meseleler gündeme getirdi ki işte şaz meseleler diyerek Elbani'ye bayağı bir yüklenenler olmuştu zamanında. Şaz. Bakın şaz kelimesi, hak bir kelime ama şaz e, yani aykırılık demek. ne aykırılık? Hakka aykırılık olması lazım değil mi? Bunlar cumhuri aykırılığı şazlık diye algılıyorlar bir kere. Yani tanımları yerinden koparıp mesela menşezze ifadesi bazı hadislerde gelir. Menşezze, kim aykırı düşerse Müslümanların yoluna kim aykırı düşerse. Burada Müslümanların yoluna baktığınız zaman, bu konuda temel dayanak alınacak delil Allah Azze ve Celle'nin Nisa Suresi 115. ayetinde buyurduğudur. O ayette, müminlerin yolundan başkasına uyanlar, yani Allah'ın kitabı, Resulü sünneti onun dışında müminlerin yolundan başkasının yoluna uyanlar diye geçer. Yani şazlık buradan gelir. Müminlerin yolundan başkasına uyanlar. Şimdi şazlığın tarifini el almak için, yani müminlerin yolundan başkasına uyanları anlamak için müminlerin yolunu bir tespit etmemiz lazım. Burada bahsedilen müminler kimler? Yani ilk muhatapları. Yani bu ayet kim, kimlere nazi oldu? Sahabe ilk olarak ilk muhatapları onlardı. Sahabeden olan müminler. Sahabelerin yolundan başkasına uyanlar, işte onlar varacaklar yere varar ve ateş onlar için e, ne kötü bir yataktır buyuruluyor. Allah'ın onları vardıracağı yer burasıdır diyor. Müminlerin olduğu şimdi sahabe, sahabeye uysam bile dört mezhep imamı veya beş, on, on beş fark etmez. Şimdi ben Kur'an'ın ve sünnetin muhatabı olarak bu asırda da olsa, Kur'an ve sünnetin muhatabı olarak sahabeye ters düşmemişse. Sahabeye ters düşmemişse. Ama 4 mesebe ters düştü. Bu meselelerden bir tanesi. Bir mecliste 3 talak meselesi. Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam hayattayken bir mecliste 3 talak tek talak sayılıyordu. Ha, caiz değil ama tek talaktı. Bir mecliste 3 talak birden vermek bir bidat olarak ortaya çıkmıştır. Caiz değildir bir daiti talak deniliyor buna ama tek talaktır. Ebu Bekir radıyallahu zamanında tek talaktı. Ömer radıyallahu zamanında ilk zamanlarında tek talaktı. Fakat Ömer radıyallahu zamanında o bir müştehit halife. İnsanları cezalandırmak için. Yani bunu o kadar çok alışkanlık haline getiriyorlar ki nasılsa tek mecliste talak 3 talağa birden vermek. Sırf kadına işte hakaret olsun diye. Seni 3 talakla boşadım demez Veya 3'ten 9'a şart olsun diye de söylenir bu. Sırf o kadına boşarken hakaret kastıyla bunu o kadar çok yapıyorlar ki söylediklerinin gereğiyle Ömer Radyalan'ın onları cezalandırıyor. Ve bir daha onlara yani boşadığı kadınlarına döndürmüyordu Ömer Radyalan bir ceza olarak. Hayır. Bu konuda Sahabe ihtilaf etmiştir. Ömer radıyallahu anh bu fetvayı verdiğinde, bununla hükmettiğinde de icma etmediler. Sahabe ihtilaf ettiler. Sahabe bunun sünnette olmadığını söyleyerekten Ömer radıyallahu anh böyle hükmetti ama bize göre diyor Allah Resulü'nün sünneti daha münasiptir diyerek farklı şeylerinde söylerler. Yani burada icma da hasıl olmadı. Yani sahabe arasında böyle bir icma da söz konusu olmadı. Dolayısıyla Allah Resulü zamanında Allah Resulü'nün uyguladığı, sahabesinin uyguladığı bir şeyi ben bugün söylüyorum ki işte zamanında İbn-i Teymiye, İbn-i Kayyum bununla fetva vermişti. Bu yüzden dört mesle daykırı fetva veriyor diye şazlıkla e, suçlanmışlardı o alimlerde. Bu asırda ben bunu söylediğimde müminlerin yolunun dışına çıktım mı? Şimdi Müminlerin yolunu iyi anlamamız lazım. Müminlerin yolu ifadesini mesela icmaya delil getirmişlerdir. Hangi icmaya? Diyelim bu asrının insanları ittifak ediyor, ilim sahipleri ittifak ediyor. Bir mecliste üç talak, üç talak sayılır diye. Böyle ittifak etsinler. Müminlerin yolu bu mu acaba burada kast edilen? Tekrar başa dönüyoruz. Müminlerin yolu müminlerin menhecidir bu ayette. O müminler, yani bu ayet nazil olduğu sırada, bu ayetin muhatabı olan müminler, indinde iki tane kaynak vardı. Biri kitap, diğeri sünnet. Başka bir kaynak yok. İşte müminlerin yolu budur. Kim buna muhalefet ederse, yani müminlerin yolu olan kitap ve sünnetten ayrılırsa, işte varacağı yere vardırılacak olan, ateşe yaslanacak olan odur. Şazlık bu. Şimdi, Demokrasinin dünyayı ifsad etmek için beceremediği şeyleri, Allah'ın dinini ifsad etmek için bu demokrasiyi uyguluyorlar. Yani insanların çoğunluğu bir şeye karar verecek, isterse Allah'ın kitabına, Rasul'ün sünnetine aykırı olsun, bunu dine dinecekler. Metot olarak bunu benimsemiş bu insanlar. Benimsemişler çünkü biz aksini söylediğimizde, hayır kitap ve sünnet dışında bağlayıcı, geçerli bir delil yoktur dediğimizde, Üzerimize yürüyorlar Adamın birisi Sitesinde yazmıştı Ubeydullah Aslan diye birisi Sitesinde yazdı İşte öyleler çıktı kitap ve sünnetten başka delil kabul etmiyorlar Diye e, şikayet ediyor Yani müminlerin yolundan Rahatsız bu insanlar Ne istiyorsunuz işte kıyas girecek araya istihsan girecek şu girecek bu girecek Bunların yolu açılacak Ondan sonra da işte demokrasi Demokrasi bu Kıyas ne zaman delil oluyor? Yani kıyası delil olarak kabul ediyorlar ya, hüccet olarak kabul ediyorlar ya. Peki bu kıyas ne zaman hüccet oluyor kıyasçılara göre? Sen kıyas yaptın, o kıyas yaptı. Bu kıyas bağlıyor mu? Herkesi bağlamıyor. Onlara göre de bağlamıyor. Yani hiç kimse diyemez ki işte İmam Şafi bir kıyas yapsın, İmam Malik de başka bir kıyas yapsın, Ebu Hanife de başka bir kıyas yapsın. Bunların kıyasları farklı farklı şeyler Aynı delillerden farklı şeylere çıkmış olsunlar. Hiç kimse diyemez ki bunun kıyası bağlayıcıdır diye. Ebu Hanife'nin kıyası Hanefileri bağlar, Şafi'nin kıyası Şafileri bağlar, Malik'in kıyası Malikileri bağlar derler. Peki ya bu kıyasçılar, diyelim dört mezhepten üçü bir şeyde birleşti. Üçünün kıyası birleşti. Hanbeliler bunların kıyasına muhalefet ettiği. cemaatü ulemayı mı alacaksınız? Şurada şahs kalan mı? Yani ölçü bunun üzerine fıkhi meseleleri mesela mukarene edelim, mukayese edelim, bunların delillerini karşılaştıralım diye Elbani'nin bir teklifi oldu. Şimdi mukarim fıkı ha daldılar. Mukarim fıkı ele alırken de işte cumhurun kavliyle yine değerlendiriyorlar. İşte bu meselede falan böyle demiş, filan böyle demiş. Alimlerin cumhuru çoğunluğu şu görüştedir diyerek bunu ağdırmaya çalışıyorlar. Bunu ağır bastırmaya çalışıyorlar. Yani bunu tercih sebebi gibi fıkıh kitaplarında ele alıyorlar. Alimlerin çoğunluğu bu meselede şu görüştedir diye. Şunu demiyorlar. Yani şunun delili şudur, şunun delili şudur, falanın delili budur. Bu delillerden hangisi kuvvetli? Bunu demiyorlar da, şu görüşte olanların çoğunluğu diye ele alıyorlar. Yani bir görüşe sahip olanlar ne kadar çoksa o görüş o kadar ye, o kadar değerli. E, takdire şayan, kabule şayan sayılıyor. Demokrasi bu. Allah'ın dininde bu demokrasi uyguluyorlar. Veya diğer adıyla cumhuriyet. E bu insanlar Allah'ın dinini böyle cumhuriyet çiftliğine çevirmişken nasıl oluyor da işte şu beşeri sistemin tağutları dünya hükümlerinde işte cumhurun kavliyle mecliste çoğunun kararıyla kararlar alıyorlar. Bunlara nasıl itiraz ediyorlar ki siz Allah'ın dininde aynı şeyi yapıyorsunuz. Ona biz itiraz edebiliriz. Yani bu mecliste işlenen cürüme biz itiraz ederiz. Ama bunların yaptığına da itiraz ederiz. Ve biz o zaman hakkımız olur. Çünkü biz Kur'an ve sünnetten başka delil kabul etmiyoruz. İnsanların çoğunluğunun görüşü bağlayıcı değildir. Bağlayıcı olan delildir. Yani kim düşünün, bir kimse hakkında olaya şahit olmamış, falanca filancadan işte hırslık yapmış veya cinayet işlemiş hakim olduğunuzu düşünün bu olaya hükmedeceksiniz ama hiç kimse olaya şahit değil bir tane şahit var diyor ki falanı filan öldürdü bütün insanlar da diyor ki bütün çoğunluk hayır o yapmamıştır o böyle bir şey yapamaz yani ondan beklenmez o karıncayı incitmez Hangisine bakarsınız? Gören, görmeyene delildir değil mi? Gören bir kişidir, görmeyen yüzlerce kişidir. Gören bir kişi, görmeyen binlerce kişiye karşı delildir. Allah'ın dininde de mesele böyledir. Yani delili olan, delile mutabık olan, delile uygun olan, delili bilinmeyen, deliliye mutabık olmayan binlerce alimin görüşünden üstündür. Şahsı değil, delili üstündür. Yani bizim meselelere yaklaşımımız bu olmalı. Allah'tan korkmanın gereği budur. Ama işte Allah'ın mescitlerini ikame edenler Mekke'de yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Mekke'yi fethinden önce oraya ikame eden perdedarlığını yapan, hizmetkarlığını yapan yeryüzünde Allah'ın beyti. Burayı yapanlar müşrikler idi. Buranın hizmetlerini görenler müşrikler idi. O zaman şu ayeti nasıl anlayacağız? Yani kendileri küfürlerine kendileri şahit olup dururken yani kafir olduklarını biliyorlar bunlar. İnsanlara her ne kadar işte biz kafir değiliz, biz Allah'a inkar etmiyoruz deseler de. Bunlar müşrik. Bunlar şirklerinin farkında. Allah azze ve celle işte şirkelinin, küfrenin kendi küfürlerine, kendi nefislerine şahit olduğunu bu ayetinde de ifade etmiş oluyor. Bunlar böyleyken ister Kabe olsun ister bütün herhangi bir mescit bunları imar etmek bunların hakkı değildir. Ha, yapıyorlar ama yapıyorlardı. Allah Resulü Mekke'yi fethetmeden önce bu işleri bunlar görüyordu. Hacıları ağırlama işini bunlar yapıyordu. İbn, e, Abbas bin Abdülmuttalip radıyallahu anh'ın bile Mekke'de iman etmiş olmasına rağmen Medine'ye hicret etmemesindeki en büyük handikap Kabe hizmetkarlığı olmuştur. Yani o zannetti ki veya öyle kılıf buldu o anda. Kabe'nin hizmetkarlığının görevlerinden bir görev Abbas bin Abdülmuttalip'teydi. Yani ben bu hizmeti görüp dururken işte sevap kazanıyorum. O yüzden yani hicret etmekten daha çok sevap kazanacağım gibi bir şey düşündü. Allah Resulü hicreti emretmiş olmasına rağmen. O böyle yaptı. Sonra neyle imtihan edildi? Geçtiğimiz haftalarda gördük bunu. İşte Bedir Harbi olduğu zaman müşriklerin arasında savaşa çıkarılmakla imtihan edildi. Kafir gibi muamele gördü. Halbuki Mekke döneminde iman etmişti. Fakat dünya hükümleri bakımından kafirlerle aynı muameleyi gördü. Peygamberin amcası olmasına rağmen. Dünya hükümleri böyle. Yani Allah Azze ve Celle'nin imtihanına bakın. Bugün hali hazırda bu gibi duygusal malzemeleri, kitap ve sünnetin delillerinin, açık delillerin önüne geçirmek isteyenler aynı böyle davranan kimselerdir. Yani Abbas radıyallahu anh nasıl orada büyük bir, azim bir hata yapmışsa böyle hata yapıyorlar. Diyorlar ki, mesela işte Kur'an kıraati. Allah Resulü aleyhisselatü vesselamdan kıraatin ne şekilde olduğu gelmiş bak. Fatiha'yı nasıl okurdu, kıraati nasıldı? zaten bizim Kur'an kıraatimiz, tecvidimiz belli bir silsle ile Allah Resulü'ne dayanan bir silsiledir. Okunuş şekilleri belli. Bununla beraber teganniden yasaklama var. Ezan hakkında hakeza böyle. Ve bir sürü bidatler hakkında da Allah Resulü'nden bir sürü sabit naslar var. Mescitlerin süslenmesi meselesi de böyle. Bugün Allah'ın evi Kabe ve Mescid-i Haram, Mescid-i Nebevi, her iki mescitte bugün mesela Osmanlı zamanında kötü bir gelenek başladı. Daha önce kabe örtülen örtü belliyken biliyorsunuz şu an Suud Devleti bile Kabe'nin örtüsünün işlemeleri için tonlarca altın harcıyor. Bu acaba Allah'ın beytine, evine saygıdan dolayı mı? bundan bir ecir mi bekliyorlar? Eğer ecir bekliyorlarsa bu boş bir beklenti. Çünkü Allah, işte kim Kabe'ye altın örtü takarsa diye böyle bir şey vaat etmiyor. Kim Kabe için şöyle harcama yaparsa, ihtiyacı aşan harcama yaparsa diye bir şey vaat etmiyor. Fakat, 800 kilo, 1 ton böyle bir altınla belki bir sürü Müslümanın ihtiyacı görülecek. İhtiyaç sahibi olan Müslüman yok mu? Farz olan, bak farz olan terk ediliyor ecir, vaadedilmeyen edilmeyen, belki kişinin vebal alacağı bir şeye harcama yapıyor bu insanlar. Şimdi şurada kimse şu duygusal malzemeyi kullanamaz. İşte onlar buna layık olduğu için Allah onlara Kabe'nin hizmetkarlığını nasip etti. Kimse bunu diyemez. Allah Resulü Mekke'yi terk ettiği zaman Kabe'nin hizmetkarlığını müşriklere nasip etmişti Allah. Belki arasında işte i̇bn Abbas, Abbas bin Abdülmuttalib gibi imanlı gizleyen de vardı ama aslen müşriklerdi. Bugün Mescid-i Nebevi mihraplar, süslemeler var, şunlar var, bunlar var, çeşitli bidatler var. Suudlular orada bir şeyler yapıyor diye onların yaptıklarını kimse hoş gösteremez. Yani Suudlular, Suudi Arabistan Devleti, Türkiye'deki Selefiler ve Türkiye gibi dışarıdan, Suud dışındaki ülkeler tarafından sanki örnek, numune gibi e, takdim edilir olmuş. İşte en güzel yer Suud, Allah'ın indirdiğiyle yönetilen tek yer Suud gibi değişik şayalar vardı bir aralar. İnsanlar yavaş yavaş görüyor bu tip şeyleri. E, bizzat oraları gördüğümde kanaatim çok başka olmuştu ama bazı şeyler zaten biliyorduk. han televizyondan, şuradan buradan, internet vasıtasıyla. Burada yapılan şeyler, kardeşim bidat bidattır. Bidatçı, bidatçıdır. Mekke'nin Medine'nin imamı olması, Kabe'nin imamı olması, teganni yapan bir imamın ile Kur'an okumasını aklamaz. Hutbe okurken Allah Resulü'nün sanki neyi yasaklamış özellikle onu yapıyorlar. Hutbe okurken sanki şarkı söylüyordu adam. Salahel bu değil. Bilmeyen bir adam değil. Medine'nin kadısı Orada kadı. Kitaplar yazmış birisi. ilmi eserleri var. Kendisinin kitabında yazdığı şeylerde kendisi uymuyor. Yani hakkı bilmiyor değil. Bu sadece işte namaz, kıraat, ezan bunlarla sınırlı zannetmeyin. Bugün insanların iftar vakitlerinde, sahur vakitlerinde Ramazan vakitlerinde, şevval, bayram vakitlerinde bunlar da hep sapmalarda en büyük sebep şu duygusal malzemeler olmuştur. Bakın ibadetlerimizi cumhuriyet yönetmeye başladı, demokrasi yönetmeye başladı. Onlar çoğunluğa uydular, Suud'dakiler. Çoğunluk geçer akçe neyse buna uydular. Kur'an güzel okuma yarışmaları yapıldı. Bakıyorsunuz Suudlular da var bu işin içerisinde. Alim dedikleri, hoca dedikleri kimseler de var bu seçici kurul içerisinde. Onlar da bu işe katılıyor. Ha, belki kendisi e, bu teganiye şuna buna belki karşıdır, onu bilemem. Ama orada çoğunluk kimi seçiyor? İşte Türk okuyucuyu seçiyor, İran okuyucuyu seçiyor, Mısır okuyucuyu seçiyor. Bunlar da makam üstadları, müzik makamlarında gezinen kimseler. Bunlar ya onaylıyor ya onaylamıyor. İster onaylasın, ister onaylamasın. Orada bulunması onaylamadır. Bu oylamaya katılması onaylamadır. Neyi onaylamadır? Çoğunluğun kavline Saygı duymayı onaylamadır. Kur'an ise müminlere bunun tam tersini emrediyor. Çoğunluğun kavli değil. Eğer çoğunluğun kavli kitaba ve sünnete aykırıysa buna onaylamak yoktur, saygı duymak yoktur. Bilakis reddetmek. Tek başına da kalsan reddetmekle mükellefsin. İman etmek bunu yüklüyor. Yani dünyadaki imtihan bunun için var. Hakkın ölçüleriyle hareket etmek. Hakkın ölçüleriyle hareket etmenin önünde de en büyük engeller maalesef dediğimiz gibi duygusal malzemeler. Hele bunda çoğunluk varsa, çoğunlukta zaten hep duygulara uyar, delile değil. Duygular, duygusal malzemeler zandır. Allah Azze ve Celle ayetinde ne buyuruyor? Yeryüzündekiler çoğunluğuna uyacak olursan seni haktan saptırırlar çünkü onlar... Ancak zanna uyarlar. Yani bu duygusal malzemelere uyarlar. Haktan bir şey ifade etmeyen ama hakka benzeyen, hak olabilir, zan. Nedir bu zan? İşte şu an Mekke, Medine, Harameyn denilen en kutsal beldeler kimlerin elinde? Sulutların ellerinde. Madem onların elinde o halde bu hak olmalı. Ve ahmak, dün bu kimlerin elindeydi? Yıllardır Maturidi akidesini kabul ettirmek için Osmanlı'yı kullanmadılar mı? İşte buralara Osmanlı hükmediyordu. Onlardan önce buraya Sasaniler hükmetmiş, Şiiler, Fatimiler hükmetmiş, şunlar bunlar hükmetmiş. Dün kimin elindeydi? Yani duygusal malzemelere göre hareket etmemek lazım. Bilakis hakkın delilleriyle hareket etmek lazım. E, fakat şu kitabı bile yazdılar. Ümmül Kur'an yayınları arasından çıktı. Mer'i el-Kermi diye değerli bir Hanbeli alimi. Ama alim olması demek hiç hata yapmayacak, hiç yanlış olmayacak demek değil. Hanbeli fıkhında büyük bir alim. Kur'an ilimleri konusunda önemli eserleri olan bir alim olabilir. Fakat Osmanlı'yı öven bir eser yazmış. Osmanlı'nın İslam'a hizmetlerine dair bir eser yazmış. Ümmül Kur'a'da mürciğe meşrepli bir yayın evi, bunu sanki özellikle seçmiş, ortaya koymuş, tercüme edip yayınlamış. Bunu yayınlamanın manası nedir? Şu an hali hazırda bir konsept sunuluyor. Nedir? BOK projesi adı altında, yani Büyük Orta projesi aslında... Tayyip gibilere, AKP zihniyetindekilere göre büyük Osmanlı projesi, Osmanlı'nın yeniden dönüşü. Başkanlık sistemi de hep bunun için. Zannediyorlar ki onlar, İslam'ın önerdiği sistem bu da bununla galip gelecekler. İslam'ın önerdiği sistem, İslam'ın meşhur kıldığı sistem, aslında Osmanlı'nın yürütmekte olduğu yönetim biçiminde değil. Bunlar, hani çoğunluk neyi kabul ediyor? Osmanlı. Osmanlı, evet, işte üç kıtaya e, nam salmış. Topraklarını üç kıtaya genişletmiş. Üç kıtadan toprakları vardı Osmanlı'nın. Bak bu da duygusal bir malzeme. Peki hak üzere miydi? Osmanlı hiçbir zaman hak üzere olmadı. Ne başlangıcında, kuruluşunda, ne gelişme döneminde, ne gerileme döneminde. Hiçbir zaman hak üzerinde değildi. Hakkın ölçüsünü Kur'an'da ve sünnette aramadıkça, yani İslam'ın yükseldiği tek bir dönem var. O da Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatta olduğu dönemdir. Diğer bütün dönemler bu döneme Allah Resulü'nün asr sadette hayatındayken sahabelerin üzerinde olduğu yol neyse buna arz edilerek hak mı batıl mı bu tespit edilir. Bir başkaları başka bir duygusal malzemeyi kullanıyor sonra. Mesela kıyamet gününe kadar ümmetimde eksik olmayacak bir tayfe diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Bu vasıftaki hadislerinden birisinde, kıtal lafsı geçiyor. Bunlar mukatele ederler. Yani savaşırlar. Bu savaşma kelimesini alıyor ve kim savaşıyorsa ona bakıyor. Yani fiili kıtal içerisinde olan kimse ona bakıyor. Bu sebeple işte El-Kaide'ye bağlanıyor, Nusra'ya bağlanıyor vesaire vesaire. Hakkın ölçüsü savaşmak mı? Eğer hakkın ölçüsü mücerret olarak savaşmaksa A.B.D niye düşünmüyorsun burada? Niye düşünmüyorsun? E çünkü onlar kafir. Bunların sahih bir akidede olduğunu nereden anladın ki? Neyle ölçtün? Yani Amerika'nın batıl bir akidede olduğunu kabul ediyorsun. Tamam. Neyle neye göre batıl? Kitabı ve sünnete göre batıl, değil mi? Yoksa Türkiye'deki herkes ona kafir dediği için kafir değil Amerika? Allah ve Resulü'ne muhalefet ettikleri için, Allah ve Resulü'nü tanımadıkları için kafirler. Peki, Allah ve Resulü'nün dinini tanımamak böyle bir küfürken, bazı meselelerde tanıyıp bazı meselelerde tanımamak nedir? Kitapta onun da hükmü var. Allah Azze ve Celle buna da küfür diyor. Yüz çevirmek, geri dönmek, irtidat diyor. Yani bazı konularda Allah Resulü'ne uyarız, bazı konularda uymayız. Böyle bir şey yok. Allah katında kabul edilen bir din değil bu. O halde Allah yolunda savaşanı tespit etmek için ilk önce Allah yolunda savaş nedir? Nasıl olur? Bunları kitap ve sünnetle bilmeliyiz. Onunla ilgili elimizde bir ölçü olması lazım. Her halkarda, her işimizde, her meselemizde Allah Azze ve Celle'nin ayetinde belirttiği gibi <fî> şeyin <illallahi> ve تَنَازَاتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُطُّهِ اِلَى اللّٰهِ Rasul fi <fî> şey ifadesi nekre geliyor. Nekre umum ifade eder. Herhangi bir şeyde. Hangi mesele olursa olsun, onu Allah'a ve Rasulüne döndüre döndüre. Abdestimizi, namazımızı, haccımızı, zekatımızı, cihadımızı, her meselemizi, ilim talebimizi, bunların hepsini kitap ve sünnetten bizim bağımız olacak. vahiden delilimiz olacak. Bu delillere bağlı bir şekilde el almamız lazım. Bu delillerin karşısında isterse cumhur olsun, mezheplerin tamamı olsun. Hiç önemli değil. Demokratlar olsun, cumhuriyetçiler olsun. Biz cumhuriyetçileri dünya işlerinde kanunlarında, beşeri kanunları koyanları nasıl küfür içerisinde görüyorsak, bundan daha tehlikeli bir küfür içerisinde olarak beşerin hükümlerini din edinenleri görmek zorundayız. Yani onlar dünyaları konusunda cumhura itimat ettiler, halkın kendi kendisini yönetmesine karar verdiler. Demokrasi, halkın kendi kendini yönetmesidir. Yani dünya işlerinde, meselelerinde karar merci nedir? Halkın yine e, çoğunluğudur. Beşer çoğunluğu yani. Din işlerinde kim? Dilleriyle söylerler ki, din işlerinde Allah hükmeder. Dilleri bunu söyler. Ama uygulamada mezheplerin çoğunluğu, alimlerin çoğunluğu. Alim, alim de beşerdir. Nasıl? Alim olmayan insanlar beşerse, alimler de beşerdir. Allah'ın dininde ancak e, vahiy hükmeder. Bu meselenin de teslim edilmesi lazım. Evet, 19. ayetle tamamlayalım bugünkü ders inşallah. Allah Azze ve Celle mealen şöyle buyuruyor. ''Siz hacılara su vermeyi ve mescidi haramı onarmayı Allah'a ve ahiret gününe iman eden, Allah yoluna cihad eden gibi mi saydınız?'' Allah katında bir olamazlar. Allah zulmedenler topluluğunu hidayete erdirmez. Az önce bahsettiğim e, mesele bu. Numan bin Beşir radıyallahu bir cuma günü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem minberinin yanında asaptan bir grupla oturuyordu. Bir, birisi bir Müslüman olarak hacılara su dağıtma işinden başka hiçbir amelimin olmamasına aldırmam dedi. Yani sadece hacılara su dağıtma ameli yani bununla sürekli meşgul olmak bana yeter. ecir olarak bunun gibi bir şey söyledi. Diğer biri oysa ben mescid haramı imar içinden başka bir amelimin olmamasına aldırmam dedi. Yani bir nevi parça parça şeylere tutunuyorlar. Birisi işte hacılara su dağıtma, biri mescid imar etme. E bunu en amel sayıyor. Başka hiçbir amel yapmasam gibisinden bana yeter diyor. Bir diğeri de bilakis Allah yolunda cihat söylediğiniz şeylerden iyidir dedi. Ömer radıyallahu anh bunları duyunca onları azarladı ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin minberinin yanında bu şekilde seslerinizi yükseltmeyin. Cuma namazını kıldıktan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve yanına gidip bu konuyu sorarım dedi. Cuma namazından sonra Ömer radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bu konuyu sorunca bu ayet nazil oldu. Az önce okuduğumuz ayet yani tevbe 19. ayet nazil oldu. i̇bn Abbas radıyallahu da Abbas bin Abdülmuttalip Bedir günü esir edildiğinde Yedir'de Müslümanların karşısında müşriklerin yanında savaşmaya zorlanmış ve bu savaşta esir alınmış. O zaman siz bizi Müslüman olup hicret etmek ve cihatta geçmiş olsanız da yani İslam'a girme, İslam'a aleni olarak e, ortaya koyma, cihad etme, hicret etme konularına geçmiş olsanız da diyor Abbas bin Abdülmuttalip biz de mesul haramı imar ediyor, yani hicret etmesek de biz meside Haram'ı imar ediyorduk, hacıları suluyorduk demişti. Bu ayet, şirkte işlenenlerin kabul edilmeyeceğini bildirdi. Bu ifade i̇bn Abbas Radyalanma'nın ifadesi. Bunu Hasan bir adına i̇bn bir Hatip ve Taberi rivayet etmişlerdir. Yani o sırada Müslümanlarla beraber İslam'ı ishar edip Hicret etmemek, her ne kadar kalbinde iman etmiş olsa dahi, yani kalbi iman etmiş Abbas bin fakat başta oğlu Abbas, Ibn Abbas, Abdullah bin Abbas diyor ki, şirkte olanları Allah kabul etmeyeceğini bu ayette bildirdi diyor. Yani senin bedenin, ağzaların şirk ehliyle beraber. Şirk ehliyle beraber de bu nazalar ne yapıyor? Puta mı tapıyor? Puta tapmıyordu. Yani küfür olan eylemleri yapmıyordu. Bilakis iman fiili olan şeyleri yapıyordu. Ne? işte Kabe'yi imar etmek. Hacılara su dağıtmak. Bunlar İslam'da da iman amellerinden olan şeyler. Ama imanın iman olmaz. Amellerin yani iman olarak adlandırılması İslam'dan sonradır. Bir kimsenin İslam'ı sahip olmayınca iman amelleri ona Geçerli değildir. Mesela Hristiyanlar düşünün, namaz kılsalar, oruç tutsalar, yapıyorlar da bunu. Veya hayırlı işler yapsalar, işte fakirleri göz etseler. Bunlar bir Müslüman için birer imandır, iman amelidir. Ama Hristiyan için iman ameli değildir, geçersizdir. Çünkü onun Müslüman olması lazım. Burada da babası Abbas için bunu söylüyorum İbn-i Abbas R. Yani onun bu söz üzerine, işte ben tamam hicret etmedim, İslam'ı ishar etmedim ama yani kalbimde ben iman etmiştim fakat, yani kalbim temizleyenler gibi bir nevi kalbimde iman var diye iddia eden fakat ağzalarında İslam'ı sergilemeyenler gibi ben Kabe'yi imar ettim hacıları suladım diyor. Yani bu büyük ecirleri de yaptım. Bunlardan da geri kalmadım diyor. Bunlardan bir sevap bulunmuyor yani Abbas radıyallahu anh. Allah azze ve celle de bu ayeti indiriyor. Ayet tekrar edelim ne buruyordu? Siz hacılara su vermeyi Mescid-i haramı onarmayı Allah'a ve ahiret gününe iman eden. Yani buna mukabil olarak Allah Azze ve Celle'nin zikrettiği şeye bakın. Hacılara su vermek, mescid-i haramı onarmak, bu fiillere karşı Allah'a ve ahiret gününe iman etmek. Bunların mukabilinde bunu zikrediyor Allah Azze ve Celle. Allah yolunda cihad eden gibi mi saydınız? Yani Allah'a ve ahiret gününe iman olmadan, Allah yolunda cihad olmadan bunlar yani bunlara muhalif olduğu zaman İslam'ın içerisine girme zaman kişip bu hayırların bir e, önemi yok. Yani Mekkeli müşrik Allah inkar eden kimseler de değildi zaten. ibadet eden kimselerdi. Fakat onların ibadetlerinin iman olmaz, Allah'a iman adını alması ancak İslam'dan sonradır. Bu yüzden bak Allah azze ve Celle Allah'a iman, ahirete iman ve cihadı zikrediyor bunlara mukabil olarak. Allah'a iman olmadan, İslam'a giriş olmadan halbuki Abbas radıyallahu anh, iman etmişti Allah'a. Yani lugavi manada, tasdik manasında tasdik etmişti. İşte bu Ehl-i Sünnet vel ve Cemaat'in mürciye, cehmiye gibi e, bozuk akide fırkalarına da e, bir delildir Allah Azze ve Celle'nin bu ayeti. Yani İslam olmadan kişi İmanda e, amelleri, ameller, yani İslam dediğimiz zaman neyi kastederiz? Azaların amelleri. Yani iman ile İslam ayrıdır. Bu kişinin yaptığı şeyler, azaların amelleri, bununla beraber kalbinin tasdiki var. Abbas radıyallahu anh. Aynı şey Ebu Talib'in meselesine de e, düşünülebilir. Meseleyi anlamak için. Ebu Talib ne diyor? Ey yeğenim diyor. Yani senden biz yalan görmedik. Senin dediklerinin de doğru olduğunu biliyorum diyor. Ama diyor, senin dediğini yaparsam, dediğine la ilahe illallah dedi, ey amca, senin için şefaatçi olayım, diyordu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Dediğini yaparsam, yani İslam'a girersem, Mekke'nin kadınları benimle dalga geçer. Ölüm korkusundan dolayı yerine iman etti derler diyor. Allah Azze ve Celle bu ayette neyi zikrediyordu bakın? Allah'a iman eden, ahiret gününe iman eden. Mekkeli müşriklerin en büyük problemlerinden birisi bak ahirete iman problemi. Ebu Talip gerçekten ahirete iman etseydi şu sözleri söyler miydi? Ebu Talip ahirete iman etseydi Allah Resulüne iman ediyordu. Bunu diliyle söylüyor zaten. Yani senin söylediklerinin doğru olduğunu biliyorum diyor. Ama böyle bir dille de itiraf var. Kalbiyle, kalbindekini biz bilmiyoruz da, kalbindekine böyle şahitlik ediyor diliyle. Böyle bir itiraf var ama kelime-i söylemiyor. Gerçekten diliyle kalbindekilere şahitlik ettiği şu sözlerde samimi olsa, ne söylediğini bilse... Bu söylediği şahitlikte yani ey Muhammed sen doğruyu söylüyorsun. Söylediklerin haktır derken samimi bir e, tasdik olsa bu La ilahe illallah Muhammedun Resulullah demesi lazımdı bunun. Bununla İslam'a girmesi lazım. Artık ölüyorsun ya. Yani sen dünyayla bir irtibatın kalmamış. Ölüyorsun. Öleceksin gideceksin ama dünyada kalacak yadının derdindesin. Ölüm korkusundan iman etti diyecekler. Gerçekten ahirete iman eden bir kimse bunu düşünür mü? Bir de ölüm anı bu. Demek ki diliyle Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı aslında tasdik ederken kalbi de bunu tam anlamıyla oynaylamıyordu. Yani sen doğru söylüyorsun diyor ama dediğini yapmıyor. Bir kimseyi tasdik edip de dediğini yapmamak imansızlıktır işte bu. Bu da ne, ne demek? Ameller iman demektir. Yani şimdi düşünün, insanlara Allah Azze ve Celle böyle buyuruyor diyorsun. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam böyle buyuruyor diyorsun. Tamam Muhammed Aleyhisselatü Vesselam öyle buyuruyorsa doğrudur, öyle diyor. Ama yapmıyor. Oralı olmuyor. Diyor ki, yani hepiniz karşılaşıyorsunuz bunlarla. Akrabalarınızla, yakınlarınızla. Ya böyle yapma, Allah Resulü böyle buyuruyor diyorsunuz ama o hala devam ediyor. Ya dediğin doğru da diyor, biz bunu yapamayız diyor bu iman etmemenin ifadesidir. Yani kalbinde iman ettiğini söylüyor bu kimse, yalan söylüyor. Dediğim doğru, yani Allah Resulü böyle buyuruyor, yani olması gereken bu, hak olan bu diyor. Ama bunu yapamayız, yapmayız. Yani bu zamana uymaz veya ortama uymaz. Şimdi zaman değil. Bir sürü gerekçeler söylüyor. Ebu Talib de aynı gerekçeleri söylemişti işte. İnsanlar ne der? Yani dediğim doğru da, insanlar ne der? Gerçekten iman eden, o sözün emrin veya yasağın, Allah'tan veya Resulü'nden gelen emrin ve yasağın gereği neyse, iman etmişse kalp, diliyle bu tasdikini söylerken, kalbin tasdik ettiği şeyi söylerken, yalancı olmaması lazım. Bazısı mert inkar eder, olmaz öyle şey der, Allah Resul öyle şey buyurmaz der. Niye? Onun ölçüsü kendi aklıdır. Yani aklına arz eder Allah Resulü'nün söylediklerini. Eğer aklı beğenirse evet Allah Resulü bunu söylemiştir. İsterse isnadı uydurma bir isnadı olsun. Yaşar Nuri'nin bir zamanlar yaptığı gibi. Uydurma bir hadise alıyordu. İşte sahihmiş gibi bu doğrudur diyordu. İşte Hayri Gırbaşoğlu ve benzerleri bu Mehmet Görmez'in hocası olan kişi. Bunlar böyledir. Allah Resulü'nün hadislerine edebi metinler gibi bakıyor. Yani Alfonso Baudet bir şey yazmış bir roman yazmış veya Montaigne denemelerinde usturuplu sözler söylemiş. Bunlar hak sözlerdir. Niye? Bu şahıs beğeniyor, hoşuna gidiyor. Bazısında beğenmiyor. Şu sözü yanlış diyor. Bunlar da Allah Resulü'nün sözlerini edebi metinler gibi ele alıyorlar. İsnad inceleme zaten söz konusu değil Zaten ellerinden gelmez. O işin içinden de çıkamazlar. Mustafa İslamoğlu gibiler, Yaşanur'u gibiler. Bir hadis bu adamın aklına yatıyorsa Allah Resulü böyle buyurmuştur diye söylüyor. İsterse isnan hiç olmasın. Yani isnatlı olarak ve edilmiş bir hadiste olmasın. Sadece halk arasında dolaşan bir hadis gibi bir şey olsun isterse. Mesela e, ne derler? E, %20'den fazla kar haddini Allah Resulü yasakladı derler. Misal olarak. Şimdi bu e, Bizim toplumlarımız gibi toplumlarda prim yapan bir söz. Yüzde yirmiden fazla kar haddi, evet, mantığa yatıyor. Çünkü çoğumuz hep alıcı pozisyondayız, satıcı pozisyonda değiliz. Yani bunun birçok müşkilleri var bu sözün de Allah Resulü'ne ait değil fakat halk arasında böyle yayılmış. Veya pazarlık sünnettir sözü gibi. Adam pazarlık yapıyor dünya işi için, i̇şte pazarlık sünnettir diye bunu dediğini alet ediyor. E, vesaire vesaire. Allah Resulü'nün bu konudaki sünneti nedir? Onu da hiç umursamıyor zaten. Kaynaklı mı değil mi, sahih mi değil mi? Bu konu onu ilgilendirmiyor. Batıl olan bir sözü, Allah Resulü'ne nispetilen bir sözü aklına uyduğu için hadis diye aktaran bu insanlar ki işte şu uydurmayı bilirsiniz. Size benden bir hadis naklediliği zaman onu Kur'an'a arz edin. Eğer Kur'an'a uygunsa kabul edin. Onu ben söylemişimdir. Kur'an'a aykırıysa onu reddedim. Ben söylememişimdir. Diye meşhur bir uydurma var. Bak bunu naklediyorlar değil mi? Uydurma olduğunu bile bile. Çünkü bu hadisin nerede okusalar ancak uydurma olduğunu okumuşlardır. Yani hiçbir hadis kitabında, günümüzdeki mütedavili hadis kitaplarının hiçbirisinde uydurma olduğu söylenmeden aktarılmıyor bu hadis bir kere. Ve şunu da ilave ederler muhaddisler. Biz diyor bu hadisi, Söylendiği gibi Kur'an'a arz ettik ve bunun batıl olduğunu bulduk. Niye? Çünkü Allah Azze ve Celle Resul ise neyi verirse onu alın, neyi yasaklarsa onu terk edin diyor. Bu hadisi bu ayete aykırı bulduk ve reddettik diyorlar. Ama bunlar bunu halinde gündeme getiriyorlar çünkü akıllarına uyuyor, menfaatlerine, meşreplerine uyuyor. Sonra da halka şu izlenimi veriyorlar. Zannediyorsunuz ki bu adam bu hadisi Kur'an'a arz etti ve Kur'an'a aykırı buldu. Hiç alakası yok. Kur'an'ı arz edebilmen için Kur'an'ı bilmen lazım değil mi? Kur'an'ı nasıl bilirsin? Sünneti bilmekle mümkündür Kur'an'ı bilmek. O halde bu kısır döngünün, bu çelişkinin manası ne? Kur'an'ı bilmen eğer sünneti bilmene bağlıysa ve sen o sünneti Kur'an'a arz edersen e, manasız bir şey olur. Yani bu şu manaya gelir. Elektrikte bir nötr var, bir faz var biliyorsunuz. Nötr'ü farza arz etmektir bunların sunduğu şey. Nötrle farzı birbirine bağlayın, eğer elektrik hat devresi yanmazsa o hat sağlamdır demek gibi bir şey bu. Birbirine vuruşturmak demek. Nötrle fazla birbirine bağlayın, devreyi yakarsınız komple. Bunların ikisi bir araya gelince fayda verecek şeylerdir. Yani Kur'an'ı sünnet ile beyan edersen Kur'an'ı anlayabilirsin, oradan ışık alırsın işte. Ama sen nötr fazla birbirine bağlarsan devreyi yakarsın. Bunlar da bunu yapıyorlar. Aslında akıllarını arz ediyorlar. Akıllarıyla uygun gördüğünü, işte Kur'an'ı akıllarına göre yorumluyorlar zaten. Sünnet devreden çıkınca, Kur'an'ı göre yorumlayacak? Mecbur akılına göre. Onun, bu kişinin Kur'an'ı yorumlarken, başvurduğu aklı, başka birisi başka bir şekilde yorumlayarak farklı şekilde alıyor. Bir öbürü başka türlü, öbürü başka türlü. O zaman bir kere bu Kur'an'ı, yani sünneti Kur'an arz edeceğiz ya, hakem olacak bu Kur'an, kimin anlayışı olacak? İlk önce bunun bir çözülmesi lazım. Yani hepimiz elimize alalım Kur'an-ı Kerim'i. Ee, sünnetin yol göstermesi olmadan, tek bir anlayışla buluşabilir miyiz? Yani şu ayetten şunu anladım diye. Yani 30 kişi bir araya gelelim, 30 tane belki farklı hüküm çıkabilir. Belki birkaç kişisi ittifak eder ama mutlaka iktiraf olur. Farklı anlayışlar illa ki olacak. E farklı anlayışlar oldu şimdi. Hangisini arz edeceğiz? Elimizde şöyle bir hadis var. Hangisini arz edeceğiz? Kimin anlayışını arz edeceğiz? O halde e, söylediğimiz şey burada önemli. Yani... Ne lefazı birbirine vuruşturmak olur bu. Öbür türlü sadece çözümsüzlüğe itmek. Geriye bir şey kalıyor. Ben Kur'an'dan ne anlıyorsam, kardeşim sen ona tabi olacaksın. Sünnete değil. Ben sünneti, senin sünnet dediğin şeyi, hadisleri, ben kendi anlayışımla Kur'an'a arz ederim. Bu da hadisi arz etmek olmaz esasında. Hadisten yine bu kimsenin anladığını arz etmek olur. Bu adam hadisten ne anlıyor? Hadisler için de aynı şey geçerli değil mi? Hadisten sen başkanlarsın, o başkanlar öbürü başka anlayabilir. Bu mümkün. Bu da mümkün değil mi? Mesela 73 fırka niye 73 fırka? 73 fırkanın hepsi Kur'an ve Sünnet diyor. Bu demek ki 73 fırka 73 fırkanın hepsi de Kur'an'dan başka bir şey anlıyor. Sünnetten başka bir şey anlıyor. Aynı hadisleri delil getiriyorlar değil mi? Ama her fırka farklı bir yöne gidiyor. Mesela şu hadis Buhari'de ve Müslim'de değil mi? La ilahe illallah diyen cennete girer. Yine Buhari ve Müslim hadislerinden kişi zina etse de, içki hisse de La ilahe illallah dedim mi? bunun ona faydası olur. Yani bu hadisleri okuyorsunuz değil mi? Yine Bukar demiştim de şu hadisleri okursunuz. İçki içen içtiği sırada mümin değildir. Zinaden zina ettiği sırada mümin değildir. Bak bundan iman nefret ediliyor. Bir kesim şu konudaki hadisleri alarak farklı bir fırkaya sapıyor Allah Allah'ın hadisini kullanarak. Başka bir kesim başka birisinin. O yüzden Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam fırkalarla ilgili hadisinde ne buyuruyor? Bugün benim ve asabımın üzerinde olduğumuz yolda olanlar diyor. Bir kere Kur'an ve sünnet anlayışında bile biz müstakil değiliz. Yani selefe, ümmetin, selefinin, Allah Resulü'nün asabının anladığı bir menheci de gözetmek zorundayız. Onların anladığından başka bir şekilde anlayamıyoruz bir kere Kur'an ve sünneti. Arap dilinin belagatini, üslubunu biz yine onların anladığı çerçevede anlıyoruz. Mücerred olarak Arap diliyle bir kimse hadisi demek ki yorumlayamaz. Drakın yani Arap diliyle yorumlamayı Arapça bilmediği halde hadisler hakkında yorum yapanlarla karşılaşıyoruz. Yani Arapça bilmiyor, Kur'an hakkında yorum yapıyor, hadis hakkında yorum yapıyor Türk. Bu kimse Arapça bilse bile bunu yapamaz işte. Arapça bilse bile bunu yapamaz. Yani müstakil anlayışla hareket edemez. Bilakis ümmetin, selefin anlayışına tabi olmak zorundadır. E, Mutezilerin sapması ve onlara benzer fırkaların çoğunun sapmasının sebebi çok iyi Arapça bilmelerine rağmen dil üsluplarını çok iyi bilmelerine rağmen e, selefin menhecini sahabenin yolunu gözetmemeleri onlardan farklı anlamaya çalışmalarıdır. Hariciler de böyledir. Eski harcilerden yani mutezile ile yakınlardı o zaman hariciler, itikat bakımından. E, Arapçayı çok iyi biliyorlardı. Kur'an'ı çok iyi biliyorlardı. Kur'an okuyorlardı zaten ilk hariciler özellikle. Arapçayı da çok iyi biliyorlardı. Arapçalarıyla, yani dil bilgisiyle Naslara karşı, Allah Resulü'nün sünnetine karşı sahabenin e, üzerinde bulundukları menhece karşı muhalefet ettiler. Yani fırkaların ilk çıkışlarına dair eserlere bakarsanız, ilk fırkaların öncülerine, onlar daha çok dil üzerinden sapmışlar. Dil üzerinden saparken, mesela Kur'an'da geçen bir ibareden, sünnette geçen bir ibareden yaptıkları yorumdan dolayı sapmışlardır. Bu yorumları sahabenin yolunda değil. Allah Resulü'nün yetiştirdiği o nesle göre değil. Bu yüzden sapmışlardır. Ama görünüşte adam Kur'an'dan delil getiriyor, sünnetten delil getiriyor zannedersin. Günümüzde bazı avanaklar var. Adam Kur'an'dan, sünnetten konuşuyor. Delili konuşuyor diye takdir ediyor sapı. Delil getiriyor. Kur'an'dan, sünnetten konuşuyorsan helal olsun diyor mesela. Bu Batılla da bir cesaret veriyor. Hayır. Selefin menheci nerede? Evet. Evet. İşte bu nas, bu ayet. Dedik ki, el-sünnet vel-cemaati desteklemekte, mürciye, cehmiye gibi sadece tasdik yeterlidir diyenleri reddetmektedir. Çünkü hem Ebu Talip meselesinde hem Abbas bin Abdülhamd Talip meselesinde bunlara iman ettiklerini söyleyen, tasdiki gerçekleştiren kimseler, lugavi manada imanı gerçekleştiren kimseler ama ıslahı manada, şer'i ıslahı, yani İslam'ın, vahyin iman etme kelimesine yüklediği manadan uzak bir şekilde, İman, ıslahda e, kalp, dil ve azaların birlikteliğiyle gerçekleşen bir şeydir. Kalpte olur, dilde olmaz, azalarda olmazsa imana münafidir. Dilde olur, azalarda olmazsa bu imana münafidir. Nifak dediğimiz şey budur zaten. Huzeyfi Radyo'dan gelen rivet olduğu gibi. Dil ile azaların, yani söylenenle yapılanların fiillerin birbirini tutmamasıdır der nifağa. Kişi ağızla söylüyor, fiillerinde bunların tersini yapıyor. Bu nifaktır. Illaki bu üçünün bir araya gelmesidir. Küfür de böyledir işte. Bu üçünün olmaması. Veya dille mesela küfür ettiğini açıkça söylemez. Burada bizzat İbn-i Abbas radyalanmanın babası hakkında yani onun hakkında bu ayetin indinin söylemesine rağmen Allah Azze ve Celle diyor ki Allah Azze ve Celle şirkteyken amelleri kabul etmeyeceğini bildirmiş oldu diyor. Yani babası o sırada şirkteydi. Niye? Müşriklerle beraberdi. Vela ve bera da burada işte e, Abbas radıyallahu anh'a o zaman farz olan, olmazsa olmaz olan farzlardan birisiydi. ve Her zaman için böyledir. Vela ve bera İslam'ın olmazsa olmaz farzlarındandır. İnsanların en çok gaflette oldukları meselelerdendir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki, e, bizimle onlar arasındaki ahit, yani müşrikler, kafirler arasındaki ahit namazdır. Namaz terk eden kafir olmuştur. Namazı terk eden, sohbetin başında söylediğimiz gibi iki kez. Birisi küfründen terk eder. Yani kafir olduğu için kılmaz. Zaten ehli İslam'dan olmadığı için kılmaz. Bir de ehli İslam'dan olduğu halde namaz kılıyormuş gibi yapıp da namazı terk edenler var. Münafık sınıfı. Yani Allah'ın emrettiği, Resul'ün öğrettiği namazı hiç umursamayan, toplum nasıl kılıyorsa öyle kılan münafıklar var. Bunlara da bir velave ve gerekiyor. Bunlarla işte Müslüman, samimi bir şekilde iman eden, imanına şahit, Olduğu, yani salih amellerine şahit olduğu kimseler gibi eşit davranamaz. Eşit davranırsa adaletsizlik yapmış olur. Eşitlik adalet değildir her zaman. Bazen eşitlik zulümdür. Hak ehliyle, batıl ehlini, bidat ehliyle, sünnet ehlini kafirle, Müslüman eşit görmek zulümdür. Adalet değildir. Bu da bunun gibi. Evet, Allah Azze ve Celle... Ee, bu üç ayette, bugün işlediğimiz üç ayette aslında bunu belirtiyor. Amel olmadan iman geçerli değildir. Her ne kadar buna İslam adı verirse bile. Bakara suresinde de geçmişti gerçi. Yani onlar Allah'a ve ahiret gününe iman ettim diyenler vardır. Halbuki onlar mümin değillerdir diyor Allah Azze ve Celle. Onlardan imanı nefy ediyor fakat İslam'ı nefyetmiyor. Yani onlar Allah ve ahiret gününe iman ettiklerini söylüyorlar. Müslüman hükmü alıyorlar dünya Müslümanı. Allah onlardan İslam'ı nefyetmiyor da imanlarını nefyediyor bakın. Ve ma bir bi Yani onlar mümin değillerdir. Ama Müslüman değillerdir demiyor. Bu yüzden Allah Resulü Aleyhissatü vesselam ve onunla beraber olan ashabı bu ayetlerin indiği sırada işte bunlar mümin değillerdir. Dedi kimselerin kim olduklarını da bilmiyorlardı zaten. Hangilerine diyor acaba Allah Azze ve Celle? Bazı münafıkları bilseler de hepsini bilmiyorlardı. Evet, bunlar ayrı ayrı üzerinde durulup düşünülmesi, itikat edilmesi gereken önemli lafızlar. Allah izin verirse 20. ayetle Tevbe suresinin 20. ayetiyle bir sonraki derste devam edeceğiz. Evet. Allah Azze ve Celle'nin çıktıkken amelleri kabul etmeniz diye Allah evet. Almanya, Fransa gibi devlette yaşayan Müslümanlar için de geçerli midir bunu? Allahu alem. Çünkü e, bu gibi yerlerde şimdi Allahu alem dememin sebebi şu: e, buralarda e, yaşayabilmek için bir cevaz var, şartı var bunun. cihad gibi veya cihat amaç, mesela ajanlık da olabilir Müslümanların lehine e, bazı masallar değerlendirmek için Veyahut da zaruret dediğimiz bazı haller olabilir. Mesela e, bu konudaki diyot Ebu Davud'da e, sen diyor işte denizler ötesinde e, ibadet et diyor kişinin bulunduğu yerde tevhidi ikame edebilmesi. Alaküm səhbabı Farzları ikame edebilmesi yani dinini, tevhidi yaşayabilmesi, bu gibi konularda taviz vermeden, yani asli meselelerde, farzlarda bunlara devam etmesi şartıyla bazı hallerde cevaz verilmiştir. Yani hadislerde gelmiştir bu cevaz. Ama, erham kallahu, mesela şeyi düşünebilirsin bu manada, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın Mekke döneminde, Mekke'de aciz oldukları için, bazı sahabelerini Habeistan'a göndermesi gibi. Habeistan'da Müslüman değildi. Ama oradaki ortamda bir eziyete uğradıklarından, sıkıntıya uğradıklarından böyle bir yere gitmelerine izin vermiştir. Bu bir zaruret halidir. Günümüzdeki şartlara gelince bu zaruret işte kişilere, durumlara göre değerlendirilebilir. Mesela Türkiye gibi bir ortamda veya İslam ülkelerinde sahih akideyi gözetmesinden dolayı İdat ehli mesela Suriye'deki rafiziler gibi veya İran'daki rafiziler gibi veya başka yerler düşünebilir. Buradaki Müslümanların hayat hakkı tanımamasından dolayı bazen belki Hristiyanların ülkesine veya başka bir yere daha e, dinini yaşayabileceği uygun yerlere gidebilir. Yani bunu mutlak olarak söyleyemeyiz bu manada. Ama mesela bazı kimselerin durumu gerçekten tehlikede. Adam Almanya'da keyfi yaşıyor. Zaten dünya işi için orada. Orada bir de vatandaşlık almış. Bu ayrı bir sıkıntı. Veya Amerika'da veya Fransa'da. Şurada burada yaşıyoruz. Keyfi bu. Bunun Müslüman bir ülkede yaşaması, barınması mümkün. Yani bu Suriye olmaz. Türkiye'de yaşar. Münafık bile olsa İslam'a nispet edilen birisinin hükmü altında yaşar. Ama doğrudan kafirin hükmü altına girmek demek onu veli edinmek demektir. Bu veli edilmek olduğuna göre veli edilmek demek zaten yönetim hakkı vermek demektir birisine. Yani sen benim üzerinde yönetim hakkına sahipsin. Bir Müslüman bu manada dünyanın her yerinde özgürdür. Yani o Allah'tan, Rasul'ünden başka hiç kimseyi bu manada işte benim üzerinde tam yetki sahibisin demez. Yani Müslüman bir halife adalet sahip bir halife için dahi böyle. Ancak meşru olan konularda itaat eder. Peki fasık ise, zalim ise, ama Müslümansa, münafık da olsa, İslam'a sahip birisi ise buna meşru konularda itaat eder. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan bu konuda izin hadislerine bakın. Meşru konularda itaat edilir ama münker konusunda asla itaat yoktur. Bu salih bir halife içinde geçerli. Yani buraya dikkat edin. Zalim de olsa, yani fasık, facir, fücura batmış Müslüman bir yönetici, buna sen zaten meşru konularda itaat edersin, meşru olmayan konularda itaat de yoktur, dinlemek de yoktur diyor hadiste. Hadis kimin hakkında? Ehli İslam'a mensup, facirde olsa. Ehli İslam'a mensup birisi hakkında. Ama o kafirse, müşrikse, İslam dışı biri ise, buna meşru konularda bile itaat etmene bir izin yok naslarda. Yani şimdi düşünün, Amerika'da yaşadığımız düşünelim misal. İslam'a uygun bir konuda acaba itaat edebilir miyiz bunların hükümlerine, kanunlarına? Bak burası muammadır. Kitapta, sünnette böyle bir şey yok. Böyle bir izin yok. İzin kimin hakkında? Müslüman olan, İslam'a mensup olan kişi hakkında. İsterse facir olsun. Adil ise onun adaleti, hücürü halk olarak beni ilgilendirmiyor. Zaten hadisler bu konuda açık. Malik Ben Huveris Radyalan'tan, yine İbn-i da var. Malik Ben Huveris Radyalan'tan gelen rivayette Müslim'in hadisi. Onların yüklendikleri onlara sizin yüklendikleriniz sizedir diyor hadiste. Şimdi bir kimse bu hadisi Müslüman yöneticiler hakkında söylenmiş olmasına rağmen, zalim de olsalar Müslüman yöneticiler hakkında söylenmiş olmasına rağmen tutup tabi Hristiyan yönetici uygulayamaz. Tutup tabi yani Almanya'da yaşarken, Fransa'da yaşarken dünya için, dünya hayatı için yaşıyor buralarda. Yani herhangi bir zarret yok. Az önce söylediğimiz zarretlerde. İşte onların yüklendiği onlara benim yüklendiğim bana diyemez. Sen burada onlarla beraber yaşamakla bu günaha yüklenmişsin zaten. Çünkü hadisler var bu konuda. Cerebin Abdillah Radyalan'tan ve başkalarından. Onlarla beraber olan bizden değildir diyor. Onlarla beraber oturan bizden değildir diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Müşrik ile Müslümanın ateşi birbirini görmez diyor başka bir hadiste. Yani bunların bir arada olamayacaklarını, bir arada yaşamalarının uygun olmadığını söylüyor. Demek ki bu hadisler kesinlikle onlar hakkında değil. Bu hadisler bizim zamanımızın münafık yöneticileri gibi kimseler hakkında. Onlar bu işi yüklendiler. Veballeri, yani bizi aşan konularda, bizim onlar düzeltemeyeceğimiz, mesela mecliste kanun çıkarıyorlar, uygulamaya koyuyorlar. Kıyafet kanunu, şu kanun, bu kanun. Bizim bunlara yapabileceğimiz şey nedir ki? yani külliyi mesela bütün Türkiye'de düzeltebileceğimiz şey nedir? Ama biz kendimiz onlara itaat etmeyerek gayrimeşru konularda sözümüz geçti kimseleri itaat ettirmeyerek kısmi olarak onların itaatinden e, muaf kalabiliriz. Ama sen mesela Almanya'da bunu yapamazsın. Bırak Almanya'yı bak haberlerde duyuyorsunuz tesettürlü olarak sokağa çıkmak yasaklanıyor yüzü örtülü bir şekilde e, bunları ihbar etmeye de ödül falan veriyor. Yok işte bunu yapmayalım dediğin zaman neyi hangi argümanları kullanacaksın? İşte bu İslam'a uymaz mı diyeceksin? Yoksa bu insanlığa sığmaz, demokrasiye sığmaz, şuna buna sığmaz mı diyeceksin? Ve sana demokrasiyi savunduracak ondan sonra. Yani sen Avrupa'da yaşadığın zaman, yani kafir ülkesinde yaşadığın zaman onların zulmüne karşı demokrasi demokrasi diyeceksin ama o da para etmez. Niye? Niye? E, ülke kafirlerin ülkesi, bunlar çoğunluğun kararıyla bunun yasak olduğunu çıkarıyor zaten. Müslümanın kendi kendini rezil etmesidir, alçaltmasıdır bu sistem. Yani e, hali hazırdaki şartlarda görünen e, zarur bir sebep olmadan onların ülkesinde yaşamak onları veli edinmek olur. Yani İbn Abbas radyalanmanın buradaki sözünden payalmalarından korkulur. Bu tehlikeli bir şey. Elhamdülillah. Subhaneke ve bihamdike ve eşhedü en la ve eşhedü enne ve